ve yığfır alkom zinob kom. vmen yutgillah ve rasulah. fakad faza fuzan بعد. fakın aslagal hadis kitabı allah. v khair al muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam. şer al umur muhdefatı ha. v kulla muhdefatin bidâh. v bab. nevi bu babta. babu mulağtfa te lıtımi ve albanatı uçairiğt zafte ve al msaakini ve al mınkaserin ve al ihsan elihiim ve al şfakte elihiim ve al tıvazgğe mağhüm ve al kafte l jnahlhüm. Maun Nabi Rahim bizlere bu bapta şöyle diyor: Yetimlere, kız çocuklarına, zayıf, miskin, başına gelen sıkıntılardan dolayı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 allah Teala şöyle buyuruyor diyor. وَقْفِدْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ Müminlere kanatlarını ger. Tefsir alimleri diyor ki yani sen yükseldikçe dünyada makamın mevkin yükseldikçe kuşlar gibi yuk yukarılara doğru çıktıkça tevazuun ne yapsın? Aynı şekilde o şekilde makamın gibi toplum içindeki kariyerinin yüksekliği gibi tevazun da merhametin de şefkatin de insanları artsın. Ondan dolayı kanatlarını ne yap? insanlara doğru gel. Müminlere doğru mümin kullara gel. Mütevazı ol. Yine İmam-ı Nevi Rehym Allah bizlere Kehs suresinin 28. ayetini zikrediyor ki geçen bapta bu ayeti zikretmiştik. وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذ۪ينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُرِيدُونَ <gülüyor> بَجْهَةٍ Allah'ın yüzünü isteyerek, Allah'ın yüzünü arzulayarak, ihlas ile, sabah akşam, Rablerine dua eden insanlarla birlikte beraber ol. Allah söyle böyle buraya Peygamber. Ki bu ayetin nuzul sebebiyle alakalı hadiste sonra zikredilecek. Ayetin devamında diyor ki allah Teala وَلَا <gülüyor> تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِيْنَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatının ziynetini süsünü isteyerek, arzulayarak sakına yüzünü yönünü o kimselerden ne yapma çevirme. Onlarla beraber ol. Miskinlerle beraber ol. Zayıflarla beraber ol. Bugün bizlerin çoğunun kaybettiği bir hasret. Yani şöyle herkes kendine şöyle bir baktığı zaman, sorduğu zaman kaçımız evine miskinleri, zavallıları, yetimleri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 yine Allah-u Teala'nın şu zikrediyor İmam Nevi'ye rahimahullah fe emmel yetime felâ takhar <gülüyor> yetime gelince yetimi ne yapma küçümseme ona kötü davranma onu tartaklama, itekleme yetim buluğ çağına ermemiş henüz buluğ çağına ermemiş ve babasını kaybetmiş kimselere ne deniyor? Yetim deniyor. Yani İslam ıslahında yetim budur arkadaşlar. Ulu uçağına ermeyip henüz ermeyip babasını kaybeden çocuklar. Ve ammessâ ile felâ tenher Senden gelip isteyen dilenziği de ne yapma? Kovma. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ Ama Rabbinin nimetine, senin üzerine vermiş olduğu, bahsetmiş olduğu nimetlere gelince ondan da ne yapıyor allah Teala? Bahset. Yani nasıl bahset? Diyor ki ilim ehli bahsetmek iki türlü olur. O nimeti anmak iki türlü olur. Birincisi dil ile. Şükrederek. Dersin ki elhamdülillah. Rabbime nimetleri Nimetlerini bize gönderiyor. Bir de diyor ki ilim ehli insan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 Fehada sana hidayet <gülüyor> yol göstermedi mi? Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de "Muallameka ma lam takunta ta'lem" Ey peygamber, Allah Teala senin bilmediğin şeyleri sana öğretti. "Ve kana fadlullah alayke ve Allah Teala'nın senin üzerindeki fazlı keremi nedir? Çok büyüktür. Yani Allah Teala'nın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 fehda sana yolu gösterdi hidayeti gösterdi sana öğretti. Ve vecdeke ailen fağna. seni ne yaptı? Fakir buldu, muhtaç buldu ve أغnena seni gani yaptı, zengin yaptı. Hatta rivayetlerde Aleyhisselam düşünün, o kadar zengin oluyor ki, bir rivayette diyor ki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 Hoamma bi ni'met rabbika Evet. Bir hadis Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anh anlatıyor. Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anh da İslam'a ilk girenlerden, ilk Müslüman olanlardan bir tanesi. Diyor ki: "Kunnâ maan sallallahu aleyhi ve sellem sitte nefer. <gülüyor> Nebi Aleyhissalatu Vesselam'la birlikte altı kişiydik." Yani yanında ona iman etmiş, ona destek veren insanlar henüz az. فقال المشركون sallallahu aleyhi ve sellem. diyor ki peygamber aleyhissalatü aleyhissalatü vesselam'a Utrud la yesteri'une aleyna. Şunları etrafından kov. Bunlar yakında bizim üzerimize yeltenirler, üzerimize atlarlar, üzerimize çıkarlar. Bize karşı çok cüretkar olurlar. Ya, Elhamdülillah. Ya. Diyor ki Sadır bin Nabi vakas ve kuntu ana ve ibn ibn Mas'ud da gariban koyun çobanı fakir. Ve raculun min Hudeyl Hudeyl kabilesinden bir adam var. O Bilal ibn Rabah ve iki kişi daha var peygamber Aleyhisselam'ın yanında. Lestu usammihima diyor ki şu an için isimlendirmeyeceğim, isimlerini söylemeyeceğim iki kişi daha var. فَوَقَعَ ف۪ي نَفْسِ sallallahu aleyhi ve sellem مَا شَاءَ Müşriklerin bu sözleri Nebi ve sallamı tesir altında bıraktı. Etkiledi. Yani insan mahsur oluyor. Karşıda ona iman etmemiş, ona düşmanlık eden insanlar. İşte etrafındaki insanlara bak kardeşim. Mekken'in fakirleri, garibanları, koyun çobanları Onların tabirleriyle çapulcular. Aleyhissalatu vesselam. Böyle etkilenmişken Allah Teala az önce okumuş olduğumuz Kev suresindeki En'am suresindeki ayeti indiriyor. "Ve la turidullezine <Sessizlik> yed'un rabbahum bilghadati vel'ashi yuridun veceh." En'am suresindeki ayette Allah Teala diyor ki Allah'ın yüzünü arzulayarak isteyerek sabah akşam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 Rıdvan bıyatinde bulunmuşlardan bir tanesi. Bu Hubeyr, Ebu Hubeyr. Evet. Radiyallahu anh. Diyor ki, Enne Ebu Sufyan ete ala Salmane ve Suheybin ve Bilalin fi nefer. Ebu Sufyan, Salman, biliyorsunuz Salman, El-Farisi, Suheyb, Rumi, Bilal-Habeşi. Efsi, Kureyşli değil. Yabancı insanlar. Dışarıdan gelmiş insanlar. Gariban insanlar. Fekalû Bunlar Sufyan'ı görünce Ebu Sufyan radıyallahu anh'ı görünce bu üç sahabe diyorlar ki Ebu Süfyan'a "Ma akhazat suyûfullâhi <gülüyor> min adûvillâhi mâkhadhahâ" diyor ki henüz Allah Teala'nın kılıçları kılıçları düşmanlarından intikamı almadılar. Yani bu kılıçlar da hakkını ifa etmedi. Daha düşmanlardan alacaklarımız var diyorlar. E dedi Abu Bekir radıyallahu an Abu Bekir radıyallahu anh diyor ki bu söz duyunca E takulun haza li ve seyidihim Abu Bekir radıyallahu anh burada böyle aceleci davranarak yanlış bir söz sarf ediyor diyor ki bu üç sahabeye yani siz öyle bir söz söylediniz ki karşınızda Kureyş'in efendisi var yani Kureyş'in şeyidine mi böyle söylüyorsunuz yani Kureyş'in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 galiba onları kızdırdın sen. لَئِنْ كُنْتَ اَغْضَبْتَهُمْ لَغَدْ اَغْضَبْتَ رَبَّكْ Şayet onlar öfkelendiyse eğer bil ki Rabbin de ne yapmıştır sana gazap etmiştir, öfkelenmiştir. Yani onları öfkelendiysen gazap ettiysen, bil ki Rabbin de sana ne yaptı gazap etti. Tabi Ebu radıyallahu anh bunu duyunca hemen onlara koşuyor gidiyor.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 bu ümmetin en hayırlısı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki en faziletlisi. Diyor ki, Allah senin günahlarını bağışlasın ey Ebu Bekir. Ona bu şekilde karşılık veriyorlar. Üçüncü edis, Sehel bin Sa'd radıyallahu anh diyor ki, قال Kal, الله sallallahu aleyhi ve sellem اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا diyor ki, aleyhissalatü vesselam, ben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 Eğitimini, geçimini üstlenen kimse diyor Cennette <gülüyor> Aynı şöyledir diyor Ve Aleyhisselatü Vesselam işaret parmağıyla Orta parmağını yan yana Getirerek böyle yapıyor Yani cennette biz diyor ikimiz yan yanayız Bu hadisede anlıyoruz ya arkadaşlar Yetime ne yapılacak? Sahip çıkılacak Eğitimine önem verilecek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 Şehateyne filcenle diyor. Şu parmaklarını işaret ediyor, Aleyhisselam. Orta parmağıyla işaret parmağını. Aynı bunlar gibidir diyor. <gülüyor> Bu adı seride alalım. Aldık. Burada kalalım. Subhanak Allahu ala hamdik. Eşhedu an la ilaha lahd. Sahu rabatu bilik.